Herkese iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Pass'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan Öğür. Ben Utku Göker Küçük. Bu haftaki programı küçük bir özürle ve hatırlatmayla açmak istiyoruz. Geçen haftaki programda Utku ve benim sesimi duyamadınız. Çünkü teknik bir hata nedeniyle duyamadığınızı söyleyelim öncelikle. Utku'nun iş yoğunluğu ve benim de hafif hastalığım nedeniyle bir daha önce e, takip ettiğimiz bir panelin kaydını yayınlamak istedik size. E, başında da sonunda da aslında bir anons girmesi gerekiyordu ama işte, teknik aksaklık nedeniyle giremedi. Geçen haftaki program 16 Kasım 2013 tarihinde Kadiras Üniversitesi'nde daha Irak'ın yaptığı bir sunumdu. Sunumun ana başlığı İstanbul 2020'yi e, neden alamadık e, idi. Dağhan Irak'ta e, gazeteci ve... Şu anda da Strasbourg Üniversitesi'nde spor çalışmaları bölümünde araştırmalarına devam ediyor. Bu konuda iyi ki alamadık. Alırsak böyle dezavantajları olurdu. İçerikli bir sunum yapmıştı. Biz de Soçi Olimpiyatlarının da varlığı nedeniyle o boşluğu geçen haftaki programı bu şekilde değerlendirmek istedik. Programın kaydını da effectivepass.com sitesine koyduk. ...oradan e, tekrar dinleyip e, fikir edinebilirsiniz diyelim. Evet, kayıt sırasındaki bir teknik aksaklık sebebiyle de sunumunu yapamadığımızı da hatırlatalım. Evet. E, sunumlu versiyonunu efektif pascomda dinleyebilirsiniz sevgili evet. dinleyenler. Bu haftaki programa da e, devam etmekte olan Soçi 2014 Kış Olimpiyatları'nda olan bitenle e, dolduracağız... Ee, çok protesto olacağına dair e, öngörülerimiz vardı. Kimi kaynaklarda e, niye protesto yok her yer sessiz sakin diyor ama kimi kaynaklarda da e, bazı protestoların gerçekleştiğini gösteriyorlar. Mesela oyunların e, açılışında e, Kızıl evet. Meydan'da bir protesto gerçekleştiren bir gruba e, polis e, engel olup onları gözaltına aldığı haberi var. Açılış günü 7 Şubat gününe denk geliyor sanırım. 7 Şubat günü bütün Rusya genelinde Moskova'dan Sankt Petersburg'a kadar işte Soçi'den Krasnodar'a kadar bütün Rusya'da toplam 61 kişinin tutuklandığı bilgisi var. Bu çok ciddi bir rakam aslında. Yani aynı gün e, kitlesel bir hareket olduğunu gösteriyor Rusya genelinde. De başka ülkelerde olmaması tabii ki normal e, Soçi olimpiyatlarına dair. Bir protesto eylemi söz konusu gelmiş geçmiş en politik olimpiyat diyebiliriz aslında buna. Çünkü gerek sporcular ekseninde gerek katılımcı izleyiciler e, gözünde pek çok protesto eylemine e, rastlıyoruz. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde oldu. Snowboard müsabakaları sırasında snowboardçu Alexey Sobolev e, snowboard'un üzerine yani tahtasının üzerine bir Pussy Riot e, görseli. Yapıştırdı. Bunlar bu Pussy Riot Grubu bundan iki yıl önce Moskova'da bir konser sırasında ki konser kilisedeydi. Putin karşıtı söz ve eylemlerde bulunmuşlardı konserde ve bunun üstüne iki yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemişti yaptıkları. Bu iki yıllık cezaları geçtiğimiz aylarda Rusya'nın kendini daha demokratik olarak dünyaya yansıtma, çabalarının çerçevesinde diyelim. E, grup serbest bırakılmıştı. Tıpkı Greenpeace üyelerinin serbest bırakılması da bu bağlamda okunabilir. E, ancak yine de e, hani düşünce suç sebebiyle uzun bir süre hapiste kalmaları da önemliydi ve Alexander Solove de e, bu grubun üyelerine bir destek mesajında bulundu böylece. Evet, e, gazetecilerin soruları üzerine. Her şey olabilir aslında bu görsel cevabını verdiğimde söyleyelim. <gülüyor> ee, bunu ben dizayn etmedim ve hani Pussy Riot grubunda dinleyip dinlemediğine dair herhangi bir şey dememiş. Ama e, bu dizaynı göstererek de ve hani Pussy Riot'a benzeyen bir kadın görsel olduğunu da görebilirsiniz <gülüyor> internette. Ee, araştırdığınızda bununla beraber fotoğrafta çektirmiş. yani <gülüyor> Ondan da geri kalmamış diyelim. Bir başka e, eylem daha var. Örneğin e, Amerika'da NBC Sports için çalışan e, Johnny Weir e, bir eski olimpik e, figür e, patencisi. Kendisi eşcinsel olduğu biliniyor. E, kendisi e, nasıl diyelim daha kadınların ağırlıklı kullandığı kıyafetler giyerek canlı yayına katılmış Hı. ve protestosunda... Bu şekilde gerçekleştirmiş. Bir başka Hollandalı snowboardcu kadın da bir protesto gerçekleştirdi. Cheryl Maas evet. adını arıyordum. O da 29 yaşındaki sporcu gökkuşağı renkli eldivenini yarışın ardından kameraya göstererek gerekli. ...protestosunu gerçekleştirmiş durumda. Şöyle bir eleştiri var. İşte Putin... ...bu protestoların gerçekleştirilmesi için... ...serbest kürsü kurmuştu. Acaba orada kimse neden gidip... ...bu protestoları gerçekleştirmiyor... ...ya da söylemek istediklerini söylemiyor... ...gibi yazılar da yazılmış. Hmm. Ancak yani bu şöyle bir şey... ...işte gidin kazlı çeşmede. Aynen öyle. Yapın yani, yapacağınızı demek gibi bir şey. Her şeyin işte Kızıl Meydan'da yapmanın başka bir e, manası vardır. Veya Soçi'de Kumsal'da plajda bunu protesto etmenin ayrı bir manası vardır. Taksim veya Taksim Meydanında. Onun, yani tabii ki. Yani mekanların böyle kendine az karakterleri vardır ve e, protesto ve eylemlerin de Belli alanları yöneltilerek yapılması aslında o protesto ve eylemin doğasına aykırı bir durum. Çünkü kitleden üreyen bir şey bu ve kitleden üreyen bir şeyi yukarıdan gelen bir komutla bir yere yönlendirmek aslında onun amacının dışına çıkması anlamına geliyor. Bu hani konuşma kürsülerinde bu bağlamda okuyabiliriz herhalde. Evet ee, bir başka önemli gelişme daha var. Ee, çevreciler de protestolarını gerçekleştiriyor. Olimpiyat e, oyunlarının gerçekleştirilmesi için yapılan. Ee, yapılar sırasında çevre katliamına e, neden olunduğunu ve işte buna karşı e, çalışmalarını çok önceden e, paylaşan çevrecilerden evet. e, şu anda hmm, açlık grevine başladığını açıklayan Evgeni da var. Kendisi bir jeolog. 2010 yılında e, bir rapor hazırlıyor ve e, oldukça Çevre zarar, çevreye çok zarar verecek şeyler geliştirileceğini, yapılacağını söylüyor. Ki doğru. Ee, onunla beraber aynı şeyleri savunanlardan bir tanesi Sergey Volkov ee, tutuklanma korkusunda 2010'da ülkeden kaçmış. Ee, yine benzer bir bilim adamı Suran Gazarian da e, Rusya'dan yine aynı yıllarda kaçmış. Ya valla şimdi e, Soçi'deki tesisler. Ki Soçi aslında bir Doğa Cenneti olarak bilinir. Bütün Rusya coğrafyasının aksine ülkenin en yeşil, en ılıman ikliminin söz konusu olduğu bölgedir ve bu bölge aslında bütün Rusya için çok ciddi bir yaz turizmi potansiyeli taşıyor. Yani Rusların Antalya gibi şehirlere gelerek bu kadar yoğun tatil, yani Antalya çok yoğun bir tatil bölgesi olarak belirlemelerinin sebebi sıcak ve denize denizin iyi olması. Soçi de benzer özelliklere sahip Antalya ile. E, bu bağlamda hani e, Rusya aslında Putin Rusyası Soçi'yi bir tatil bölgesi haline getirmek istiyor. İklim buna müsait yaz aylarında ve şimdi yapılan yapılarla da bu bir, bir bakıma desteklenmiş olacak. Hani kış olimpiyatlarının alt sebeplerinden bir tanesi <gülüyor> olarak da bu gösterilebilir baktığımızda. E, ve bu yapılar, yapıların büyük çoğunluğunda Türk şirketleri yapıyor. E, bütün yani e, Türk müteahhitleri ve Türk firmaları çok ciddi oranda Soçi'de yatırımda bulundular. Hatta Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Putin'le dünya kovası içinde bir sözleşmesi söz konusu. Yani statlarınızı yine biz yapalım. Yine Türk müteahhitler yapsın gibi. Ee, böyle bir durum var. Ee, bakalım bunun sonu ne olacak? Çünkü dedi, dediğin gibi Soçi'nin o güzel coğrafyasının bir bakıma katledilmesi anlamına geliyor. Bu Türkiye'li müteahhitlerin yaptığı yapılar. Hı hı. Ee, Yevgeni Vitişko'nun e, hafta sonunda yaptığı eylemler sırasında e, gözaltına alındığını e, ve hapiste olduğunu ve hapiste bir hı hı. E, açlık grevine başladığını da ekleyerek düzeltmek istedim istedim onu hatırlatmak hı hı. istedim oraya girdim e, yani Soçi'de e, yapılanların hani Türkiye'de de yapılma planlarını düşünürsek yani orada büyük olaylar olimpiyat? yaşanıyor şu anda. Evet. evet. Yani 2020'nin aslında çok yakınımızdaki bir coğrafyada yapılırken e, nasıl çevre katliamları veya e, en en fazla para harcanan olimpiyat 50, oyunu 52 olması milyar dolar. ve buradan da büyük yolsuzluk iddialarının e, olduğunu düşünürsek yani Türkiye'de ne olacaktı acaba diye düşünmeden edemiyor. İyi ki de olmamış diyoruz bir kez daha aslında. Öyle görünüyor. Yani e, hakikaten altından kalkılması çok ağır bir yük olabilirdi bu Türkiye ekonomisi adına. Türkiye sporu adına nasıl bir katkısı olurdu diye çok kısa değineceğim. 700 bin, e, 700 milyon dolarlık bir yatırımla e, Erzurum'daki kış üniversite oyunlarını almıştı Türkiye. Çok sere tesis yapılmıştı. E, ve hatta Türkiye'nin iklimi de aslında kış sporlarına müsait olduğu bölgeler mevcut. E, i̇şte RGS olsun, Kars, Erzurum bölgeleri olsun. E, ve bu oyunları, bu kış oyunlarını alırken ve tesisleri yaparken ki temel motivasyonumuz aslında bir bakıma 2014'teki kış olimpiyatlarında Türkiye'nin başarılı olmasını sağlayabilmekti. Ancak gel görelim e, Türkiye e, Rusya'ya çok yakın bir ülke olmasına rağmen ve çok ciddi kar potansiyeli olmasına rağmen ve henüz iki yıl önce çok ciddi tesislere yatırım yapmasına rağmen yalnızca altı sporcu ile katılabildi ki biri devşirme. E, buna rağmen bir güney yarım küre ülkesi olan Yeni Zelanda'nın yedi sporcu ile katıldığını görüyoruz. Bu trajikomik durumu da böylece anlatalım diyorum. Ki Türkiye'nin katıldığı sporcuların da çok da başarılı olamadıklarını maalesef söylemek gerekiyor. Yani başarılı olmak zorunda değiller tabii. Bu önemli değil ama katılmaları gerekiyor ve altı sporcu Türkiye adına çok düşük bir rakam. Yani sondan ikinci, e, sondan üçüncülük gibi dereceler aldılar maalesef. Evet, bundan önceki kış olimpiyatı katılımlarında da yine en fazla altıya çıkabilmişti. Türkiye sporcu sayısında henüz Aşağı evet. 40-50 yıldır bir adım ileri atabilmiş değiliz bu kış, konuda. Kış oyunları bizim kültürümüzde yok mu diyelim? <gülüyor> Vallahi galiba öyle. <gülüyor> ee, şimdi bir müzik arası vereceğiz. Programın e, öncesinde Michael Jordan'ın e, atışlarından derlenmiş güzel anonsları dinlemiştik. Kendisinin bugün doğum günü 96 yılında çekilmişti. Space Jam filmi e, Michael Jordan ve Bugs Bunny ve Daffy ve arkadaşları başrolündeydi. E, basketbolu bir kez daha aşkla e, izlememize sebep olan bir filmdi bu. E, o filmin Sun Train'den dinleyeceğiz. Seal'dan Fly Like an Eagle. <gülüyor> Into yeah. oh, yeah. yeah. yeah. yıldan dinledik Fly Like an Eagle sebebi dinlememiz ise Space Jam'de başrolde oynayan Michael Jordan'ın doğum günü olmasıydı bu film bu şarkıda Space Jam'in önemli parçalarından akılda kalan parçalarından bir tanesiydi 1963'te doğdu bu yıl 51. yaşını kutluyor Michael Jordan evet ee, bir yaşayan efsane kendisi bir Herhangi bir spor dalındaki Bu kadar baskın bir spor karakterine Ki bir takım sporunda bu kadar baskın bir spor karakterine Rastlamak çok olası değil ee, Bugünkü ee, LeBron James'ler Dwayne Wade'ler filan ee, Michael Jordan'ın arkasına gelir Ne olursa olsun onu geçemezler diye düşünüyorum ben bir Maradona diyebiliriz belki yani futbolda Spolun, Takımının önüne geçen bir de o da Takımının ve sporun aslında önüne geçen bir isim 80'li yılların sonunda NBA'in bütün dünya genelinde bir marka olmasında Michael Jordan'ın da kendi kişisel reklamanın çok önemli payı oldu. Hatta işte Larry Bird'le birlikte o dönemde NBA'yi bir dünya markası haline getiren isimdi Michael e Jordan. aslında bir yandan biraz önce çaldığımız parçanın filminin yapılması da bu NBA'in markalaşma sürecinde en önemli evet, nedenlerden yani biriydi. Doğru. Lonnie Toon karakterleriyle beraber ben yani dünya çapında üne zaten sahipti de bu ünün pekiştirilmesi oldu Stephen evet. filmi Böyle bakabiliriz herhalde. 6 kez NBA şampiyonluğu Vallahi var. Vallahi rakamlara girersek 6 kez NBA finallerinde en değerli oyuncu seçilmiş. Evet. NBA finallerinin en değerli 14 var. kere All-Star. Yani 14 All-Star aslında biraz sönük kalıyor. Bugün Kobe Bryant'ın da o kadar All-Star'ı var. Ama finallerde bu kadar başarılı olması, yani kazanan karaktere sahip olmasını çok net gösteriyor bu. 1996-97 sezonu final serisi oynanıyor. O dönem işte Utah Jazz ile Chicago Bulls çok ciddi rekabet halinde ve yine bir final serisinde karşı karşıyalar. Seri 2-2. Maçtan önce gelen haber şu Michael Jordan midesinden üşütmüş. Çok ciddi bir rahatsızlık. Ve işte çok yüksek ateşi olduğu söyleniyor. Kimilerine göre 42 dereceye kadar varan ateşi olduğu söyleniyor. İşte Jordan yataktan kalkamayacak durumda olduğu söyleniyor ki gerçekten öyle bu. Ee, rahatsızlığın ileri seviyeye e, Sevk ettiği söyleniyor Ancak e, o gün Jordan Sahada görünüyor ve 39 derece Ateşle çıkıyor ve 38 Sayı atıyor rakip potaya Ve maçı kazanıyorlar o gün final serisinde Maç sonrasında Michael Jordan Takım arkadaşı Scott Pippen'in Kollarına e, seriliyor Vücudu o kadar kaybetmiş ki artık ayakta duracak hali kalmamış e, Ve Pippen'in kollarında Sahayı terk ediyor ve dünyanın en neden olduğunu bir kez daha gösteriyor. Michael Jordan olmak ayrı bir şey. Kazanma karakterine sahip olmak. O hırs. Zaten Michael Jordan'da diğerlerinden ayrı yapan... Onun oyun yetenekleri ya da yüksek atletik özellikleri değil... Oyuna olan bağlılığı ve kazanma hırsı. Bazen hani rahatsız edici boyutlara varacak bir hırs bu. Çünkü Jordan'daki kazanma hırsı sadece basketbolda değil... Hayatın her alanında kendini gösteriyor. Kendisinin çok net bir kumar... E, bağımlılığı olduğunu da biliyoruz maalesef. Bu da kazanma hırsından e, ileri gelen bir husus olduğunu söylemeliyiz. E, şöyle çeşitli anekdotlar var aslında onun hakkında. Bir gün ki zaten Jordan iki kere basketbolu bıraktı. Basketbolu bıraktığı dönemlerde bir gün başka bir basketbolcu Charles Oakley ile bir tenis e, masa tenisi maçı yapıyorlar. E, Oakley e, masa tenisini iyi bilen bir oyuncu ve Jordan'ı rahatça yeniyor. E, bir ay sonra tesadüfen yeniden bir maç yapmaya karar veriyorlar. Bu sefer Jordan rakibini e, resmen sahadan siliyor mu diyeyim? Yani ezip geçiyor Charles Oakley. Oakley de merak ediyor yani bunu nasıl yaptığını. Jordan bir ay boyunca kendine bir masa tenis hocası tutmuş. Ve günde saatlerce 5-6 saate kadar varan sürelerde masa tenisi çalışmış. Yani sırf o gün o Oakley'i yenebilmek için ve o günü yemediği için. Böyle bir karakter kendisi. Yani kazanmak için elinden ne geliyorsa yapan bir isim. Ki zaten şu da var yine basketbolu bıraktığı bir dönem 1995 yılı basketbola dönmeye karar veriyor Chicago Bulls'a ve o dönem kendi çalışması için yani kendi vücudunu yeniden hazır tutmak için Dallas Cowboys takımının bir Amerikan futbol takımı Dallas Cowboys'un kondisyoneriyle anlaşıyor ve kendisine yıllık 350 bin dolarlık para veriyor sırf kendisini çalıştırması için. Michael Jordan'a özel antrenmanlar ayarlıyor e, bu kondisyoner. Her sabah saat 5.30'da uyanıyorlar ve 3 saat boyunca sürekli e, kondisyon çalışıyorlar. Ve hatta Jordan takım arkadaşları Ron Harper, Scottie da yanına alıyor. Çünkü yani bu bir takım oyunu olacağı için onların da durumunun iyi olması gerektiğini söylüyor ve Jordan resmen şampiyon olmak için sahaya döndüğünü dosta düşmana kanıtlıyor diyelim ve döndükten sonra zaten 3 kere üst daha şampiyon oluyor. Jordan'daki kazanma hırsının sonu gelmiyor yani. Böyle pek çok anekdotu var. Örneğin yine bir Utah Jazz maçından bahsedeyim ben. Deminkinden ayrı bu. Kariyerin ilk yılları. 1.85 boyundaki John Stockton üzerinden bir smaç vuruyor Michael Jordan. Maç Utah'ta Smaca vurduktan sonra Utah taraftarlarından bir tanesi çıkıyor ki gidip kendi boyuna uygun birini seç diye takılıyor Jordan'a. Yani ondan çok daha kısa bir oyuncu çünkü taktın. Ee, Jordan da yine hırs yapıyor. Ve bir pozisyon sonra çok geçmeden gidiyor bu sefer 2-11'lik e, Mel Turpin üzerinden bir maç vuruyor. Ve aynı taraftara gidiyor dönüyor. E, bu senin için yeterince uzun muydu? diye takılıyor. E, Jordan'daki e, yine bir karakterin bir parçasıydı aslında bu. Gördüğümüz gibi. E, rakamların aslında sen de söyledin. Şampiyonlukları e, çok önemli. MVP ödülleri. E zaten finallerde sırf sadece final serilerinde kariyeri boyunca 35.6 sayı 6 ribaund, 6 asist ortalaması yapıyor ki bu rakama zaten şu anda ulaşacak adam yoktur. Lebron James'teki hani en yaklaşması muhtemel isim Lebron James olarak gözükse de ondaki psikolojik dalgalanmalar bu istikrarlı sayı düzeyinin ulaşmasının çok önüne geçiyor. Yani ee, güncel basketbolda aslında bir dönem Kobe Bryant'tan ümitlendik. Hani bir Michael Jordan olabilir diye bir Lebron James'ten evet. biraz ümitlendik. Belki Divine Wade yaklaşmaya çalıştı. Onların sonrasından gelen jenerasyonda Derek Rose Bel belki, belki olabilir Chicago'da. diyorduk. O i̇ki kere dizinden sakatlandı. Ya belki yetenek olarak hepsi Jordan'dan üstün olabilir ama Jordan'daki Karakter kazanma olarak. karakteri onlarda yok. Ee, ya bilmiyorum belki Jordan bugünün basketbolunu oynasa bu derece üst düzey olur muydu soru işareti. Çünkü basketbol da değişiyor sürekli. Ama yani biz sporcuları kendi içine bulunduğu dönemde değerlendirmeliyiz ve Jordan İçinde bulunduğu dönemde bu kadar baskın olan yegane sporculardan bir tanesi diyebiliriz herhalde. Evet iyi ki doğdun Michael Jordan diyerek programın son düzlüğüne giriyoruz. Son düzlükte iki tane ufak biri haber bir de yorumumuz olacak. Brezilya'da Dünya Kupası yaklaşıyor. Yaklaştıkça da işçiler eylemlerine devam ediyorlar. 15 bin protestocu evsiz işçiler hareketi. E, Mane Garinça Futbol Stadyumundan e, Başbakanlık binasına yür yürümüşler. O sırada tabi Dilma Rousseff Başbakan e, ofisinde değilmiş. Fakat bu sırada e, 12 protestocu ve 30 polis memuru e, yaralanmış. Bolca biber gazı ve e, plastik mermi kullanılmış bu eylem sırasında. E, i̇lerleyen programlarda daha fazla vaktimiz oldukça ve Dünya Kupası yaklaştıkça bu tür haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Son yorumumuzda yine e, lig bitimi yaklaştıkça e, takımlar birbirlerine hakemler üzerinden, e, federasyonlar üzerinden, merkez hakem kurulları üzerinden üflü ittifak göndermeleri yaparak ortamı gelmeye devam ediyor. Aynı anda... Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzon'un aynı anda hakemden şikayetçi olduğu başka bir dönem var mıydı? Muhtemelen vardı ama şu anda yine öyle bir dönemden geçiyoruz. Bütün her, her takım yine bütün dünyayı kendine düşman olarak görme geleneğini sürdürüyor. Açıklamalarıyla bunu ifade ediyorlar. Ee, biz sporda şiddetin önüne geçmek konusunda taraftarlara belli bir rol atfediyoruz sürekli ancak ve taraftarlar da bu arada e, Bursa spor taraftarları Eskişehir spor taraftarları kendi Twitter hesaplarından Facebook hesaplarından, iletişim adreslerinden sürekli işte şu takım taraftarı küfür etmez hı hı. bu kadar küfür işte ederseniz şu kadar ceza alıyoruz o ceza demek işte futbolcunun parası demek veya işte maçın elektrik Evet. Faturası demek vesaire gibi bilgilendirilmeli de e, duyurular yaparak taraftarları hakikaten küfür etmemeye konusunda şiddet olaylarına e, bulaşmama konusunda teşvik etmeye çalışıyor. Ama yöneticiler, yöneticiler daha tersi. da yangına körükle gidiyorlar ve yani e, şayet bir yönetici e, bir ha hakem üzerinden kendilerine haksızlık yapıldığını iddia eden açıklamaları alelen söylüyorsa... O taraftar da e, bu, bunun arkasından gider ve federasyon aleyhinde işte rakip takım aleyhinde herkesin onlara karşı olduğu e, söyleme üzerinden hareket ederek pek çok olumsuz söz ve eylemde bulunur maalesef. Evet e, yöneticileri sağduyuya ya da işte biraz daha sükunetli davranmaya e, davet Çünkü etsek de bu onları... kaçıncı kez onu da bilmiyoruz tabii ki birçok kez ettik yine edelim. Onlar ne kadar dinlemiyor veya bunu uygulamıyor olsalar da. Maalesef. Ee, yani sporda şiddeti sadece taraftar yaratmıyor. Yaratan aslında üst kadem olduğu da aşikar. Hep beraber aslında biraz da. Yani böyle bir Newton topları vardır ya at, çarpar öbürü de hareket eder. Hepsi birbirini e, ittirerek e, birbirini etkileyerek bu şiddet olayları gerçekleşiyor. İşte bu. E... Çatışmadan en çok karlı çıkanın da yine yönetim seviyesi olduğunu da unutmamak gerekiyor maalesef. Ve işte yönetim de bundan bir şekilde alınıyor yani baktığımızda. Evet lütfen biraz daha sakin alt tarafı futbol oynuyoruz diyerek programı kapatıyoruz. Ee, programı takip etmek isteyenlere twitter.com Taksim adresimizi ve programın tekrarlarının yayınlandığı Effective adresimizi Hatırlatalım. Ben Volkaner, ben Utku Gökher Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efektif